Haziran. Bu sonuçlar hoyratlığa karşı demokrasinin, zulme karşı özgürlüğün, şımarıklığa karşı tevazuun, savaşa karşı barışının zaferidir. HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder seçim sonuçlarını değerlendiriyor. Doğan Haber Ajansı Haziran Haziran ayında dünya çapında göç etmek zorunda kalan insanların sayısı 50 milyonu aştı. Bu sayı İkinci Dünya Savaşı sırasındaki mülteci sayısına eşitti. Birleşmiş Milletler'in rakamlarına göre 2015 başından yıl ortasına kadar 38 milyon insan evinden, 19 milyon insansa ülkesinden olmuştu. Türkiye ilk kez dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumuna geldi. 2014'te 1 milyon 590 bin mülteci kabul eden Türkiye'yi, 1 milyon 510 bin mülteciyle Pakistan, 1 milyon 150 bin mülteciyle Lübnan izledi. Avrupa'da liderler, çatışma bölgelerinden kaçarak Avrupa Birliği dışındaki ülkelere giden 20 bin göçmeni kabul edeceklerini açıkladılar. 2014 yılında ilk 5 ayda 6500 kişi geçiş yaparken bu yıl aynı dönemde 42 bin kişi Türkiye'den Yunanistan'a geçmişti. Sadece 3 günde Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin sayısı 23 bini aştı. Akçakale karşısındaki Suriye'nin Tel Abyad kentinde IŞİD ve YPG arasındaki çatışmalardan kaçan binlerce Suriyeli önce Türkiye'ye sokulmadı. Suriyeliler telleri yıkarak Türkiye tarafına geçmek isteyince askerler müdahale etti. Türkiye'ye geçmek için bekleyenleri ellerinde uzun namlulu silahlarla sınır hattına gelen IŞİD militanları zorla geri gönderdi. Tel Abyad YPG'nin eline geçti. Kentteki... IŞİD militanlarının kaçarak mültecilerle birlikte Türkiye'ye kaçtığı söylendi. Sınırdan kaçarak askerler tarafından yakalanan kişilerin IŞİD militanı olduğu sonradan öğrenildi. Kobani'de IŞİD'in gerçekleştirdiği en kanlı saldırıda 233. sivil 349 kişi hayatını kaybetti. Sahur vakti yapılan saldırının ardından IŞİD'in Türkiye'den sızdığı iddiaları Türk hükümeti tarafından reddedildi. Yıllardır yaşadıkları yerdeki şiddet ve kölelikten kaçarak Irak'tan Türkiye'ye sığınan ezidiler Avrupa'ya Kapıkule sınır kapısına doğru yola çıktılar. Kabul edilmeyen ezidilerin bekleyişi geldikleri otobüslerle Nusaybin'deki kamplarına gönderilmeleriyle son buldu. Onlar Irak'tan gelen ezidilerdir. Aylarca Diyarbakır'dan kamptalardı, şimdi de bu tarafa geldiler artık. Nereye gidiyorlarsa... Biz dönüyor. yolcu olarak getirdik. Haberimiz yok nereye gidecekler. Ee, dönecekler. Yani <gülüyor> devletlerin bir kuralı vardır. O kurallar işler yap. Pasaport yok, bir şey yok. Bunlar gidecekler. Nereye gideceksin? Böyle var. E sesimi duyuracaklar. Böyle ses duyulmaz ki. Çok vardı burada. Hiç müstakbeli yok. Mektebe zaten. Hiç her şey yoktur. Burada insan yoktur. Şengal'da daha hepsi savaşçıdır. Burada da aynıdır. Avrupa'nın doğuya açılan kapısı Yunanistan ile başka problemleri de vardı. Yunanistan Maliye Bakanı Varoufakis, IMF'ye 1.6 milyar avro tutarındaki borcu ödemeyeceklerini açıkladı. Haberlerde borcun ödenememesinin ülke için iflas kapısının açılması anlamına geldiği söyleniyordu. Avrupa Birliği'nin cevabı artık yeni borç yok oldu. Kreditörlerin ülkeye yeniden borç verme koşulu olarak sunduğu yeni kurtarma paketini halk oylamasına sunma kararı alan Yunanistan Başbakanı Çipras, halkın paketi reddedeceğine inandığını söyledi. Ama sonunda halk reddedince en çok şaşıranlardan biri de herhalde kendisi olacaktı. Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Mursi'ye verilen iki idam cezasından biri onaylandı. Diğeri ömür boyu hapis cezasına çevrildi. Mursi yargılandığı duruşmada ilk kez kırmızı idam mahkûmi kıyafetiyle görülürken Müslüman kardeşler halka ayaklanma çağrısı yapıyordu. Ermenistan'da ise halk ayaktaydı zaten. Başkent Erivan'da elektrik zamlarına karşı yapılan protestolarda polis şiddeti gösterilerin daha da büyümesine yol açtı. Gözaltına alınan vatandaşlar Erivan'da nezarethaneler dolduğu için Abovyan ve açtarak şehirlerinin hapishanelerine götürüldü. Cumhurbaşkanı Serge Sarkisyan zammın geri çekildiğini açıkladı açıklamasına ama halk sokaklarda kolay kolay çekinmeyecekti. Ermenistan'daki protestolar yıl boyunca sürdü. Amerika Birleşik Devletleri'nde 21 yaşındaki beyaz bir ırkçının Güney Carolina eyaletindeki siyahların gittiği bir kiliseye yaptığı silahlı baskında altısı kadın 9 kişi hayatını kaybetti. Irkçı genç saldırı sırasında bunu yapmak zorundayım ülkemizi ele geçiriyorsunuz defolup gidin dedi. Saldırganın çektirdiği fotoğraflarla tekrar hatırlanan ırk ayrımcılığını ve beyaz Amerikalıların egemenliğini simgeleyen konfederasyon bayrağı Güney Karolayna'daki kongre binasından törenle indirildi. Bayrak 54 yıldır eyaletin parlamentosu önünde dalgalanmaktaydı. Kanlı Haziran'da bir büyük saldırıda Tunus'un Susa kentinde gerçekleşti. Tunus tarihinin en kanlı terör saldırısında jet ski ile denizden gelen bir Tunuslu turistik otelin plajında çoğu İngiliz turist 38 kişiyi öldürdü. Saldırıyı IŞİD üstlendi ama hükümet El-Kaide'yi sorumlu tuttu. Irak, Afganistan, Yemen, Libya Haziran'da kan gölüydü. Kuveyt'te Şiilere ait İmam Sadık Camii'ne cuma namazında yapılan bombalı saldırıda 27 kişi öldürüldü. Işit Kaddafi'nin memleketi Sirte'yi ele geçirdi. Amerika Birleşik Devletleri Yemen'de yaptığı insansız hava aracı saldırısında Arap Yarımadası'ndaki El-Kaide örgütünün lideri Nasır El-Vuayhi'nin öldürüldüğünü açıkladı. Her geçen gün gerilen sinirlerin içerisinde nefes almaya çalışanlarla dolu ülke Türkiye, 2015 yılının ilk seçimine giriyordu. Ama oldukça kanlı bir şekilde. Bingöl'de HDP'ye ait seçim aracının şoförü Hamdullah Öve silahla vurularak öldürülmüş olarak bulundu durumda HDP mitingine katılacak partilileri taşıyan şoför Aydın Taşkesen göstericiler tarafından dövülüp yakılmak istendi. Rize'de HDP'den milletvekili adayı Selda Karafazlı'nın babasına ait kafe 100 kişinin saldırısına uğradı. Diyarbakır'ın istasyon meydanında 5 Haziran Cuma günü yapılan HDP mitingi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. 4 kişi hayatını kaybetti. Yüzden fazla insanda yaralandı. Polisin alanda kalanları dağıtmak için patlamanın da olduğu bölgeye tomalarla girerek tazikli sularla saldırması birçok haber kanalı tarafından görülmedi ya da görülemedi. HDP mitingini kana bulayan 20 yaşındaki Adıyamanlı Orhan Gönder adlı bombacı saldırıdan sonra Suriye'ye geçip IŞİD saflarına katılmak isterken Antep'te polis tarafından yakalandı. Gönder'i, Arkadaşlarını ve memleketi Adıyaman'ı Türkiye ne yazık ki daha çok duyacaktı. Son 13 yılda sandıktan her zaman tek başına iktidar çıkaran Türkiye'de 7 Haziran 2015'te meclise 4 parti girdi ve kimse tek başına iktidar alacak çoğunluğu elde edemedi. Bugün AK Parti'yi bir kez daha destan yazmıştır. Birliğin beraberliğin adresi olmuştur. Teşekkür ediyorum. Coşkulu mitingler için, büyük mesajlar için teşekkür ediyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi %40,8 oy oranıyla 258. Cumhuriyet Halk Partisi %25,1 oy oranıyla 132. Milliyetçi Hareket Partisi %16,4 oranıyla 80. Halkların Demokratik Partisi de %13,1 oy oranıyla 80 milletvekili kazanarak meclise girdiler. Adalet ve Kalkınma Partisi lideri Davutoğlu, AK Parti bir kez daha destan yazdı, dedi. CHP, AK Parti iktidarı millet tarafından düşürülmüştür, dedi. HDP'li Sırrı Süreyya Önder, emanet oyları mahcup etmeyeceğiz, açıklaması yaparken, MHP'den şu anda koalisyon hesabımız yok denildi. Tek parti iktidarını bitiren seçimlerin ardından Toma üreticisi katmerciler şirketi hisseleri günün ilk seansında %10 düştü. Seçimlerin ardından sessiz kalan Erdoğan için ne kadardır ekrana çıkmıyor sayaçlı bir site bile kuruldu. Seçim sonuçları Avrupa genelinde demokrasinin zaferi olarak yorumlandı. Rusya lideri Putin'in Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim başarısından ötürü tebrik ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan milletimizin takdiri her şeyin üzerindedir diyerek koalisyon çalışmalarının startını verdi. Seçim başarısını Şırnak'ta Türk bayraklarını, Batı illerinde LGBTİ bayrakları, Atatürk ve Öcalan posterlerini yan yana dalgalandırarak kutlayan HDP eş başkanı Demirtaş, AKP'li bir koalisyon seçeneğinin içinde olmayacağız demeye devam ediyordu. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, HDP bundan sonra çözüm sürecini ancak filmini yapar açıklamasıyla sonradan yaşanacakların belki de istemeden tahminini yapar gibiydi. Yaklaşmakta olan fırtınanın sesi şimdiden duyulmaya başlamıştı. Seçimlerin hemen ardından yeni İhyader Başkanı ve Hüdapar üyesi Aytaç Baran'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine giden gazetecilere saldırıldı, kahveler tarandı, kentte plakasız araçlar dolaşmaya başladı. Demirtaş, Diyarbakır'da kirli bir tezgah sahneleniyor diyerek herkesi sokaktan çekilmeye çağırırken Hüdapar Genel Başkanı Mehmet Hüseyin Yılmaz, Ben emniyetin de iyi niyetli olmadığını, saldıranlara cesaret vererek kaos planına hizmet ettiğini düşünüyorum dedi. Başbakanlık ilk 5 ayda bütçesinin %90'ını kullanmıştı. Mart ayından itibaren örtülü ödenek harcaması çıkarılan Cumhurbaşkanlığı makamında Aksaray'da verilen gösterişli iftar yemeklerinin haberleri de çıkmaya başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye giden tırlarla ilgili görüntüleri yayınlayan gazeteci Can Dündar hakkında suç duyurusunda bulundu. Hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açılan gazeteci, doğru bildiğimizi yazmaya devam edeceğiz dedi. Dündar'a, Doğru bildiğini yazmanın bedelini yıl sonuna doğru gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül'le birlikte Sur Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak ödeteceklerdi. Akçakale sınırına gelerek incelemelerde bulunan Şanlıurfa valisi İzzettin Küçük, Şanlıurfa'da işitli var mı diye soran gazetecileri gözaltına aldırdı. Soru bir ay sonra cevabını bulacaktı. Gezi direnişinin ikinci yılı münasebetiyle çaldığımız parça Kaan Tangöze'nin Taksim Meydanı. Gözü dönmüş döller Pusu kurmuş karanlık Atli görülmüş Sebep özgür olmasında Alev almış bir ateş bu Şimdi Taksim meydanında yanar Yanar Yanar Beş açmış bir polis var Genci vurmuş kafasından Katle ferman verilmiş Yüksek yüksek koltuklardan Alev almış bir ateş bu Şimdi Taksim meydanında yanar Yeah, no. Fat Paşa Candesinde Gaziler Sokakında Yola çıkmış bir çocuk var Ekmek alma çabasında katli vacip görülmüş sebeb orda olmasında. Korkma sönmez bir ateş bu Şimdi Taksim meydanında yanar Yanar Yanar